Merhaba, bu videonun konusu sizden geldi. Dediniz ki, hocam ben hedef koyamıyorum. Hocam ben hedef koysam da sıkılıyorum. Yani İngilizce öğreneceğim ama öğrenemiyorum. Bu videonun konusu hedef koyma. Hedef koyma ilk öncelikle çeşitli aşamalara ayrılır. Ve hepsine sadakat ister. Hakan Hoca'nın bir lafı vardı. Finans videolarında izleyeceksiniz. Dünyada bir laf var. O ben de Hakan Hoca'dan öğrenmiştim. Türk gibi başlayıp Alman gibi bitirmek. Almanlar diyor ki Türkler için çok hevesli başlıyorsunuz. Sonrası puf. Dolayısıyla eğer ki bir hedefiniz varsa amacınız olmalı. Yani her hedefin bir amacı vardır. Yani ben eğer bilmem ne bölümünü kazanacaksam Bunun için bir amacım olmalı. Diyeceksiniz ki mesela makine mühendisliğini kazanmak, hukuk kazanmak bir amaç değil mi? Değil. Bu bir hedef. Benim hedefim e, tıp kazanmak. Cepte. Amacım ne? Amacım sevdiğim işi yapmak. İşte amaç hedefe motive eder. Yani arabanın olması bir şey değildir. Ferrari'nde olsa, uçağında olsa, Renault Clion'da olsa hepsi Yakıt kullanıyorsun. Yakıt olmadığı sürece hiçbir şey. Yakıt amaçtır. Varacağın yer araçtır. Şimdi çok teknik havalı konuştuğumuza göre Türkçe'ye geri dönebiliriz. Bir kere amacını belirledin. Hedefin de belli. Hedefin doktor olmak. Amacın sevdiğin mesleği yapmak. Ya da çok para kazanacağın mesleği yapmak. Artık tengse. Ya da babanın mesleğini yapmak. Şimdi bunun için Bir zaman çizelgesi gerekiyor. Zaman çizelgesi dediğimiz şey senin takvimin. Takvime ilk önce kilometre taşı, milestone deniyor bunlara. Yurt dışında proje yapacaksan milestone'ların olmadan iş yapamazsın. Der ki adam, bana bu projedeki kilometre taşlarını koy. Mesela benim çok zengin olmam gerekiyor, bu uzun vadeli bir hedef. Çünkü kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerin kilometre da belirlenir. Kısa vadeli hedef nedir? Kısa vadeli hedef ay veya haftayla bahsedilen şeydir. Yani takvimdeki 52 adetten ya da işte 12 adetten biri olan şeyler. Orta vadeli hedefler çeyrekliklerdir. 3 aylık hedefler. Bunlar 2 çeyrek, 3 çeyrek, 4 çeyrek olabilir yani 1 yıla kadar çıkabilir. 2 çeyrek, 2 tane 3 ay, 6 ay. 4 e, tane çeyrek demek 3 ay yani 12 ay. Ve geldik uzun hedefe. Uzun hedef de 5 yıllık geçmez. Yani bir insanın 50 yıllık hedefi olamaz. 5 yıldan fazlaya hedef koymayın. Bir sürü kişisel gelişim kitabı bunun dışında zırvalıklar sunacaktır. Geçin efendim. Geçin biz hayatımızı planlayalım. Mesela henüz hayata yeni atılmışsın. 17-18'sin. Üniversiteye gireceksin. Uzun vadeli hedefin 5 yıl sonra bir doktor olmak. Hadi tıp diyelim ki daha uzun sürüyor. Makine mühendisliği gibi 5-4 yılda mezun olamıyorsun. 6 yıl olsun. Uzun vadeli hedefim bu. Orta vadeli hedefin ne? Önündeki bir yıl içerisinde üniversiteye girmek için gereken eleme sınavında başarılı olmak. Kısa vadeli hedefin ne? Bir hafta bir için. ha işte orası önemli. Çünkü ilk ikisini sallamak kolaydır. Ben doktor olacağım. Ben astronot olacağım. Ben baytar olacağım. Ya olursun da Paşam otur çalış. Kısa vadeli hedefi tuttur. PlayStation güzel, Dünya Kupası finalleri var, bilmem de şu var, Fashion TV. Olmaz kardeşim, otur çalış. Sen eğer kısa vadeli hedefini bir haftalık, bir saatlik, bir aylık koymuyorsan uzun vadeli puf böreği. Dolayısıyla ben şuna bakarım. Kısa vadeli hedefte ne koyacaksın? Üniversite sınavı olarak bakmayalım, bir diyelim ki kariyer olarak bakalım. Her videoda 3 kitleye de bakıyorum. Yani öğrenciye de, iş hayatındakilere de, aşk hayatına bile bakıyoruz ikili ilişkilere. İyice gönül doktoru olduk. Neyse. Şimdi biz iş kariyer hayatına girdik, atıldık bir şekilde kapağa attık diyelim firmaya kaba tabirle. Eğer ki 5 yıl sonra terfi almak ya da 5 yıl sonra başka bir firmada çalışmak gibi daha büyük bir hedefimiz yoksa Sadece o işin memuru oluruz. Memurluk kötü bir şey değil, işin memuru olur. Yani onu yapan, hatta iş bizi çalıştırır. Ben bir hedef koyacaksam iki şeye ihtiyacım var. SWOT analizi ve yuhari pencere. İkisini tek bir videoda çektim. 4-5 video önce görürsünüz. Biraz geri gidin bulursunuz. SWOT analizi, hedefim için nelerim var, nelerim fazla eksik o. Tekrar anlatmayacağım. Videoda anlattığım şeyleri sıkılmayın. Sürekli izleyenler var sağ olsun. Johari ise kendimi tanımak. Peki benim hedefim için elimde ne var? Yani diyelim ki karnıyarık yapmak isteseniz evdeki malzemeye bakarsınız. Patlıcan yoksa gidip de elmayla karnıyarık yapmazsınız. Paşam senin elinde hedefine ulaşmak için ne var? Hedefin her neyse, senin hedefin atıyorum e, Angelina Jolie ile evlenmekse Olmaz çünkü hedeflerini gerçekçi koyman lazım, eldeki malzeme olmaz ona ama hedefin Selin'le, Pelin'le bilmem ne ile evlenmekse ya da Ahmet'le, Mehmet'le o zaman bu kişinin hayat standartları neler, ben ona ne sunabilirim, benim bir işim gücüm var mı, evlenmek için param var mı, bence ciddi miyim? eldeki malzemelere bakarız. Dönelim tekrardan kariyere, bir iş kuracaksın, son hedef örneğimiz de olsun. E iş kuracaksan sermayen var mı, tecrübe, bilgi, birikimin var mı, sende bu işi yapacak yürek var mı çünkü iş yerini açıp uğramayan adam var. E demek ki burada neye bakıyoruz? Sen bir işe girecekken eldeki malzemeyi bileceksin, cephaneyi bileceksin, asker sayını bileceksin. Yani ortağına güvenirsin seni satar. General olmaz. Üçüncüsü ise imkanlarını bileceksin. Yani Ee, sürekli ilgilenmen gereken başka bir işin varsa ikinci işi yürütemeyebilirsin. Bir diğer konu ki bu çok önemli takvimlendirme takvimlendirme duvardaki bir takvimle olur sadece senin göreceğin bir takvimle olur ve bütün bir yıl boyunca her hedefini yani kalın bir hedefim var kocaman 1 milyon dolar kazanacağım 1 milyon dolar kazanacağım hedefini 100-100 dolar 100 dolar 100 dolar bölmen lazım hedef küçük parçalarladır. Milstone ya, yani kilometre taşları. Peki efendi sen o hedefine ulaşmak için neye ihtiyacın var? Çünkü bir hedefe ulaşmak için harcayacağın iki tip şey olur. Bir seferlik harcama, sürekli harcama. Dolayısıyla bir şeyin bedelini bir kere ödüyorsan sorun yok. Her gün ödeyeceksen işte o sorun. Hedefini bildiğin zaman hedefinin bedelini de bilmen lazım. Bu her zaman para değildi. Bu bazen bazı insanlara minnet etmek bazen bazı insanlara boyun eğmek, yardım istemek, ezilmek olabilir veya pozitif yardım istersin bilmiyorum. Hedefinin sana ne kaybettireceğini bil. Çünkü hedefi vardığını bilemeyebilirsin. Şimdi düşün ki e, Afyon'a hiç gitmemişsin. E yol tabelesi de yok. GPS, navigasyon, harita da yok. Birisi tarif ediyor. Afyon bu yönde. Ve hiç satmazsan da Afyon'u gidiyorsun. Ama yol iş Afyon'un içinden devam ediyor. E geldin Afyon'a nereden bileceksin sen Afyon'dasın? Ya yol boyunca durup herkese soracaksın sürekli. Ya da Afyon'un ne olduğunu bileceksin. Afyon nasıl bir yere benziyor? Dolayısıyla hedefinizi bilmek ve hedefinizde durmayı da bilmeniz lazım. Siz eğer e sağlıklı bir aile hayatı, sağlıklı bir sosyal hayat ve sağlıklı bir para kazanmak için kariyer hayatı istiyorsanız hedefiniz buna göre dengelenmeli. Ama sırf para, para, para, para diye gezersen sonra deme ben niye yalnızım, benim arkadaşım yok. Ya da ben niye bekarım. Ee, son bir konu eylem planı. Eylem planı dediğimiz şey sizin hedefinize varmak için gereken araç. Aslında taşıyıcı, aslında e, motivatör de diyebiliriz buna. Şöyle bir şey, eylem planı bölümlerden bağlıdır. Bir bölümü vardır. Şunu yapacağım, sonra bunu yapacağım. Hedefime vardıktan sonra da şunu yapacağım. Unutmayın, bir hedef varılmak için değildir. Uğranmak içindir. Mola yeridir. Senin amacın e, ayda 5 bin lira kazanmakse ve ayda 5 bin lira kazandıktan sonra hayatını öylece bırakır kişisel gelişime bile hiçbir gelişme hatta yer vermezsen birisi gelip yanından geçer. O işe tercih ediliyorsan senin yerine başkası gelir. Ee, kız arkadaşın, erkek arkadaşın var. Artık ilgilenmiyorsun, sorumsuz davranıyorsun. Başkasıyla tanışır. Seni terk eder ilgisizden, şiddet uyguluyorsan ne bileyim. Veya çocuğun dahi ilgi göstermedin mi senden uzaklaşabilir. Dolayısıyla hedefinize vardıktan sonra ne var eylem planınızda? Eylem planınız kişisel olmalı. Ona buna güvenerek eylem planı yapma. Şey duyuyorum, hocam biz üç arkadaş enfes bir iş kuracağız. Bir yıl sonra diyorum ki ne oldu? İşte bir tanemiz yurt dışına gitti. E ama o zaman yani kendine güvendi iş kur. Anlatabiliyor muyum? Alternatifin esnek planın ve B planın, C planın, D planın olmalı. Her zaman hedef böyle gözükmez yani. Böyle karşıda değildir. Anlatabiliyor muyum? Bir tane hikaye var da çok uzun anlayacağım. Kadının bir tanesi 34 yaşında Pasifik'i geçmek istiyor. Ve Pasifik nehrini yüzerken kıyıyı görmediği için Ee, yarım mil kala, bir iki kilometre kala ya da vazgeçiyor. Koskoca okyanusu geçip biraz kala tekneye çıkıyor, rekordan vazgeçiyor. Sebep kıyıyı görmedim diyor. Görsem yüzerdim. Dolayısıyla siz de e, illa kıyıyı göreceğim diye beklerseniz size yardımcı olmayan insanlar olabilir. Şaşırtan, hedefinize varmanızı abartan, bazen anne babalar çocuğun istediğiyle kendi istediği bölüm olsun diye çocuğu yanıltabilir. Sen gidip anne babandan üniversite seçmek için akıl alıyorsan yanlış yoldasın. Annem baban önce o bölümü kazansın o zaman. Ya da istiyorlar mı acaba? Git kocaman adamsın. Üniversiteye, kariyer, rehberlik danışma merkezlerine başvur. Ve son bir şey planınız alternatifli ya, C her şey yazırsın ya ölçülebilir olmalı. Kendine hedefler koy. Sen de ki 3 gün sonra bu kitabı bitireceğim. Sen 3 gün sonra bu kitabı bitirmediysen 3 gün sonra bilmem ne hedefine ulaşmadıysan sen kendine saygısızsın, sen kendine inançsızsın, sen sorumsuzsun bak daha da ağır gideyim sakin bir şekilde hımbılsın arkadaşım, tembelsin. Sen kendinin hainisin. Çünkü yarınki sen dönüp sana diyecek ki neden yapmadın? Neden dışarıya çıkıp finkim finkim gezeceğine bir zahmet benim hayatım için yatırım yapmadın? Öbür tarafta arkadaşların bilmem neye binerken, öbür tarafta arkadaşların çoluğunu çocuğunu özel hastaneye götürebiliyorken, öbür tarafta başkasının hayatı çok güzelken sen bu taraftan bakıp da keşke benim de olsa, Allah'ım ne olur? Sadece dua ile olmaz. Önce yap, Allah'a sonra bırak. Sen elinden geleni yaptın mı? Sırf oturup da Allah'ım ne olur? Ne olur? Ne olur? Yani istediğin şey maneviyatsa atsa dua ile olabilir. Ama istediğin şey Sağlıklı bir yaşamın üstünde biraz da maddiyatsa o zaman çaba göstereceksin. Allah oturan insanı sevmiyor ki. Sen eğer ki her şeyi Allah'tan bekliyorsan Allah sana ne diyor? Yüce Allah, İnşirah suresinde enfes bir suredir. Diyor ki senin sırtından yükünü indirdik boş kaldığında kalk yorul yatma. Yani sen eğer hedefine vardıysan ve yatıyorsan durumun vayın. Peki toparlayalım yavaş yavaş. Bizim hedef belirlemekle ilgili en önemli sorunumuz başkasına bakarak hedef belirlemek. Lütfen kendi gücünüze göre, kendi kaldırabileceğiniz ve kendi mutlu olabileceğiniz yükü belirleyin. Son bir tavsiyem olacak. Yapabilirseniz, doğru insanı bulursanız belki olur çünkü iki kişilik hedefler koyabilirsiniz. Bravo! Ortak olabilir, arkadaş olabilir, eş olabilir. Eğer ki iki kişilik bir hedefiniz varsa beraber başarırsanız çok daha değerlidir. Ama başa döneyim. Önce kendinize güvenin. Kendiniz bir şeyler başarın. Bir yere gelin. Sonra başkasının başını yapın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.